Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Evet, ikinci yarım saatte İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu e, sabah açılışı gerçekleşen e, Biyeneli konuşma imkanı bulacağımız bir 20-25 dakika içerisindeyiz. 16. İstanbul Biyeneli'nin kamusal açılışı bu hafta sonu olacak ama ön izleme günleri başladı. E, Biyeneli ve güncel sanat profesyonelleriyle basına e, özel birkaç bir günün içerisindeyiz. Bu e, sabah da hatta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki e, toplantıya katıldıktan sonra bienel yavaş yavaş gezilmeye başlandı bizzat ben de orada bulunmaktaydım ve e, basın toplantısında en azından e, ses kaydını bu akşam sizlere aktarmak üzere orada e, bulunuyordum evet e, İstanbul bienelinin 16.sı .'si, e, bu sene 7. kıta temasıyla gerçekleşiyor ama ben anlatmayayım istiyorum zaten Bienalin direktörü Birge Örer'in sabahki konuşmasından bir bölüm sunacağım sizlere ardından bienel külatörü Fransız teorisyen Nicolas bu açılış konuşması olacak. Ben onu da e, sizlere tercüme ederek bu akşam şimdi saat 7'ye kadar olan e, aralıkta sizlere sunmak üzereyim. Değerli konuklarımız, yedinci kıta başlatı bir yener, insan faaliyetleriyle şekillenen bu jeolojik çağda küresel ile birlikte antroposenin en gözle görülür sonuçlarından biri olan Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki devasa atık yığınına dikkat çekiyoruz. İklim krizinin tartışmasız bir gerçek olduğu, bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin küresel iklim adaletine yönelik toplumsal bir dönüşüm çaresi yaptığı bir zamanda, tüm bu acil tartışmalar içinde sanatın farklı perspektifler sunması kaçınılmaz. 16. İstanbul Biyanalı, insan, insan ve insan olmayanlar için hayati bir hal almış. Ekolojik sorunlar karşısında sanatın güncel durumunu sanatçılar, düşünürler, antropologlar ve çevrecilerle birlikte araştırıyor. Sergilerin yanı sıra Viyana'nın kamusal programı kapsamında, açılış ve kapanış haftalarında çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. Program sanatçılarla antropologların bir araya geldiği sohbetlerin yanı sıra 7. kıta ve etrafındaki mevcut tartışmaları derinleştirerek konuşma ve gösterimlere de yer verecek. Açılış haftasındaki sanatçı konuşmaları Büyükada'da ve 2018'de Zenobi Günlüğü Koordinasyonu'nda başlayan İstanbul Bienali çalışma ve araştırma programı kapsamında imkansla ve alt Katta gerçekleştiriliyor. Güneş Terbol ve Güçlü Özdemir'in sanatçılar ve ziyaretçiler için bir buluşma noktası olarak tasarladığı mekanı, bir buçuk ekoloji ve sanat çalışmalarının sindirim başlığı altında düzenlediği konuşma serisine ihtiyaç ediyor partisi bunlardan katılımcıların müdahaleninle sergilediğinin çok daha geniş bir çerçeveye kavuşmasını buluyoruz. 16. İstanbul Yörelini hibrit yaratıklar adlı heykelleriyle katılan Monster Cheetkin Davetimiz üzerinde maç Sanat parkına kalıcı olarak yerleştirilecek yeni bir eser üretti. Gorkun oyun alanı isimli bu heykel aynı zamanda YEN'in genç ziyaretçilerine ve İstanbul'un çocuklarına de bu iş İstanbul Bienali'nin Bienal Sponsoru Koç Holding'le birlikte 10 yılda şehirde 5 kalıcı eser kazandırma vizyonunun ikinci halkasını oluşturuyor. Bu kapsamdaki ilk çalışmamız 15. İstanbul Bienali'nde Akatlar'daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nin çatısına yerleştirilen Bogorondi'nin Göç Kuşu'aşiyenisinden Buradan nereye gidiyoruz adlı neon eseridir. Sayılarının tahmin ettiğimiz izleyicilerimizi bir yana ya, görsel kimliğimizi ve yayınlarımızı hazırlayan Ali Taptık ve Okan Karadayıların birlikte kurduğu ona Göre'nin görsel dünyasıyla davet ediyoruz. Viyanel sanatçıları insanlığın dünyayı derinden etkilediği uçağın izini sürerken ona göre de tasarımlarını mikroplastikler, uydular, emojiler gibi kaybolmadan çöpüye dönüşen nesneler üzerinden kuruyor Küratörümüzü sahneye davet etmeden önce ben de başta 2007-2026 BNL sponsoru Koç Holding olmak üzere 16. İstanbul İstanbul Bienali'nin gerçekleştirilmesi için bize destek veren, işbirliği yaptığımız tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. BNL dost ve hamilerimize değerli destekleriyle birçok yeni eser üretilmesine olanak sağladıkları için içten teşekkürlerimi sunuyorum. 7. kıta İstanbul yanayı ve İstanbul Kültür Sanatları Vakfı ekiplerinin küratörümüzün ve sanatçılarımızın yoğun emekleri sayesinde İstanbul'da böylesine geniş bir çapta tartışılıp izleyicilere ulaşabiliyor. Tüm ekip arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bienalin insanlarla insan olmayanlar arasında eşit bir ilişki için harekete geçenlerin buluştuğu bir alana dönüşmesini umuyor ve sanatçıların önerdiği alternatif dünyalarda bir araya gelmeyi heyecanla bekliyorum. Ve şimdi de sözü 16. İstanbul Uyanı İpiratörü Nikola Buraya veriyor. Sizlere Werner Herzog'un Fitzcarraldo filminden bir bölüm göstererek başladım konuşmama. Amazon ormanlarında çekilen bir filmde bu. Filmdeki karakter fiskara olduğum jungle'da bir opera hayalindedir. Bir batılı opera. Oysa ki Amazonların hayalleri başkadır. Ferner Herzog'un çektiği filmde Amazonlar ve diğerleri birbirlerini asla anlamazlar. Filmin açılışında ayrıca şöyle garip bir cümle var. Ki Amazonlara ait bir efsaneden kaynaklanıyor. Dünya bittiğinde ancak yani insanlık kaybolduğunda Tanrı geri gelip işini bitirecek diye başlar film. <Gülüyor> Fiskalaldo 1982 yılında verdiği bir mülakatta bir 30 sene kadar sonra Amazon ormanları yok olacaklar. Ne yazık ki haklı gibi gözüküyor. Bu film aynı, aynı zamanda pek çok şeyden bahsediyor. Sömürüden, kolonyalizmden ve aynı zamanda Hübristen. 16. İstanbul Biyenel'de aynı bu konulara temas etmekte. Ama aynı zamanda kadim güçlerin, kurgunun gücünün ve farklı diller ve varlıklar arasında bir çevirmen olarak sanatçıları görmenin yeniden devreye girmesine çalışıyor. Sanatçıları insanlar ve insan olmayanlar hakkında bir tür bağlantı olarak ortaya koyuyor Biyenel. Bu arada 7. kıta isimli bu bir yerlerimiz. Fizikal iki başka şey daha taşıyor. Ortak özellik taşıyor. Öncelikle bu bir manzara sahnelemek, bir manzarayı orkestre etmek ortaklığı. Bu manzara antroposen ya da kapitüresem manzarası. Biliyorsunuz şu anda gezegenin üzerindeki insan etkisi ekonomik ve üretimsel sistemlerden kaynaklanıyor. İkincisi film çılgın bir göçü, eksodusu anlatıyor şelalelerden kaçmak için 300 tonluk buharlı gemileri dağlardan taşıyorlar Petkaralto filminde. İşte Biyaner içinde Biyanerin esas mekanı olarak tasarladığımız gereği bırakmamız biliyorsunuz Haliç'teki mekanda asbest oranı çok yüksek olduğu için 40 projeyi birden hiç bilmediğimiz bir mekana taşımak zorunda kaldık son dakikada İşte bu son dakikadaki değişiklik bu arada serginin tüm iç mimarisi tamamlanmıştı bu son dakika değişiklikle birlikte tüm sergi baştan düşünülmek zorunda kaldı yani tek bir katta olacaktı aslında sergi ama şimdi işte dört hikaye ayrı hikayeyi birden anlatan ve ready hazır odalara adapte etmek durumunda kaldık ama ben yine de bu kararımız konusuna hiç pişman değilim. Öyle düşünüyorum ki 16. İstanbul Biyeneli çevresel sebeplerden ötürü mekan değiştiren ilk Biyenel olma özelliğini taşıyor ve bu işte olgu olarak böyle kalacak. Burada gerçeklik serginin estetik meseleleriyle, estetik sınırlarıyla çakışmakta. Yedinci kıta, ekoloji hakkında bir sergi olma niyetinde değil. Daha çok, ekolojik felaketin içinde ona hapsolmuş bir sergidir. Onun yansıtır ve antroposelin nasıl da birkaç yıl içerisinde algılama biçimlerimizi dönüştürdüğünü anlamaya çalışır. Ve sanatçıların ürettikleri yeni biçimlerle nasıl anlamlar geliştirdiklerini görmeye. Şimdi hepiniz yedinci kıta denen bu muazzam büyüklükteki plastik atıklarından oluşan kütleyi görmüşsünüzdür okyanustaki yedinci kıta deniyor buna. Burası yeni bir yer. Hareket halinde bir yer. Hem çok somut ve fiziksel ama aynı zamanda çok sembolik ve soyut bir yer yedinci kıta bir imge olarak Batı kolonizasyonunun negatif yüzü olarak ortaya çıkar ki bu arada bu kolonizasyon ekolojik felaketin de tarihsel kaynağını teşkil eder. Öte yandan sanatçılar göç etmek istemedikleri hiç kimsenin hatta göç etmek istemeyeceği bir yeni dünyaya'nın Kristof Kolomb'ları olmuşlardır toksik parçacıkların dünyasıdır bu. Hem fetihçiler hem de yerleri olduğumuz bir hikaye, bir dünya. Bu üretim sistemimizin de bir yansısıdır. Ve bir manada da kolektif bilinçaltımızın yansıması. İşte yedinci kıtada denen bu plastik atıklar kıtası ki sürekli hareket etmektedir. Okyanus'ta yer değiştirmektedir ve şimdi bu yedinci kıta bizi çep'e çevre sarmıştır. Soluduğumuz havada, içtiğimiz suda ve satın aldığımız yemekte bulunur. Bu sergide bir araya gelen sanatçılar bizi bu yeni yere, yeni kıtaya giderken bize rehberlik edecekler ve onları dört farklı kategoriden bakabiliriz. Kimisi tasvirlerde bulunuyor, aynı zamanda belgeliyor ve antroposen manzaralarını birlikte keşfediyoruz. Bir diğer sanatçılarsa kadim güçleri ya da bilgileri yeniden keşfediyorlar ki bunlar da hayat üstündeki diğer yaşam biçimlerini görmemizi sağlıyor. Başkaları ise geçmişi kazıyorlar ve tarihin farklı alternatif okumalarını, yani bir tür kurgusal arkeoloji önerenler. Günümüz toplumlarını inceleyen sanatçılar arasında pek çoğu benim moleküler antropoloji olarak tabir ettiğim alanda çalışmaktadırlar. Onlar etkileri, izleri ve işaretlere bakıyorlar. Bunlar insanların evrende bıraktığı işaretler, etkiler. Ve aslında insan olmayanlar üzerindeki etkilerimiz. 7. kıtadaki sanatçıların pek çoğu dünyayı böyle bir gerçeklik düzleminde algılamakta. Yani nesnelerin ya da ürünlerin dünyası ya da kültürel ürünlerin dünyası olarak değil Her günkü yaşantının moleküler yapısına bakıyor bu sanatçılar Yani dünyanın bariz sabitliğini oluşturan atomlarla ilgileniyorlar Bu manada işte yedinci kıta post kültürel bir sergi olabilir Bu sergi doğa ve kültür arasındaki ayrımın sonunu idrak ediyor Ve doğrudan buna yönelik bu doğa ve kültür arasındaki ayrılık ya da zıtlık batı dünyasını 200 yıldan bu yana meşgul etti ve şimdi artık gülünçleşti. Ve bu noktada yeni bir sanatçılar nesli, Michel Serin ifade ettiği şekilde kültür ve dil çatışkısını çok iyi kavraldılar. Brezilya antropolog Eduardo Viveiros de Castro de Castro antropoloji sürekli bir dekolonizasyon egzersizi olarak görmektedir. Onun yakın arkadaşı, çalışma arkadaşı Tim Ingold da katılımcı olmayan bir gözlemin olamayacağını söyler. Antropolog aynı sanatçılar gibi ancak insanlarla ve insanlardan öğrenebilir. İşte ancak çağdaş antropolojinin önerdiği bu dekolonizasyonla birlikte insan olmayana yaklaşabiliriz. Bu post-etnik ve post-insan, post, -insan, post görüştür. Yedinci kıtada tüm özneler bir arada var olur, bir arada çalışır ve ortak kadere sahiplerdir. İşte ben de sanatı bu karşılaşma olarak tanıyorum. Yani ilişkisel bir antropoloji 16. İstanbul Bienalinde söz konusu olan ve var olan bütün düşünce ve Yaşam biçimlerini hesabı katma tutkusunda. Çok teşekkür ediyorum. Herkese, özellikle Biennale ekibine. Gerçek bir macera oldu İstanbul Biennale'yi diyor. Nikola Burio. Ve tabii ki harika iş çıkaran bütün sanatçılara da tek tek teşekkür etmek gerekir. Çoğu burada bu arada. Çok teşekkürler. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Haftanın ikinci dergisindeydik. Programın başında da söylediğim gibi bugün genelin basın toplantısından derlediğimiz Sesleri sunduk sizlere. Başka pek çok önemli konuşmada vardı tabii ki ama ben özellikle Bienal Direktörü bilgi Hanım'a ve Birendi'nin küretörü Nikola Buryo'nun konuşmasına yer vermek istedim. Buryo'nun metninde olduğu gibi burada simultane çeviriyle sizlere sunmaya çalıştım. Eğer Sürich'i disan ettiysem çok çok özür diliyorum. Nikasya ekibine de bu arada çok teşekkür ediyorum. Kolaborasyonları için metnin İngilizcesine olduğu gibi bizlere ulaştırdıklarında ötürü. Evet böylelikle Nikola Buryo'nun 16. İstanbul Bienalinin açılışında yaptığımızda ee, ...yapmış olduğu konuşmanın tam Türkçe ee, çevirisi de e, radyo yayınına ve sizlere ulaşmış e, oldum.